Dünyayı okumaktan merhaba, Açık Radyo'da, Açık Dergi içerisinde, 95.0'da Akif Pamuk ben. E, her program e, yazarları, çevirmenleri e, programımıza konuk almaya devam ediyoruz. Tabi enteresan günler yaşıyoruz, e, sözü e, herhalde bizim programımız için artık tırnak içinde kullanıyorum, normalize olmaya başladı. Daha ne kadar farklı bir şeyle karşılaşabiliriz derken daha farklı daha zoruyla karşılaşıyoruz aslında kırımlar çağını yaşıyoruz gibi gözüküyor iklim krizinden savaşa kadar birçok şeyi gerçekliğimizde sosyal hayatımızda hissediyoruz burada yazarların yazarlar ilham veren düşüncelerin e aslında yaşandığından bağımsız olmadığını da e, söylemek gerekiyor. E, bugün e, Dünyayı Kumak'ta e, e, Tevfik Tuvalı'nı e, konuk ediyoruz. Hoş geldiniz Tevfik Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davranışınız. E, Tevfik Bey'i e, nereden tanırsınız? Almanca'dan Türkçe'ye çevirlerle e, tanıyoruz kendisi aynı zamanda Almanya'da of them, of Yayıncılık işlerinde de devam ediyor bir taraftan da Almanca'dan Türkçe'ye çevirileri var Tevfik Bey Almanca'dan Türkçe'ye aslında çok böyle kolaymış gibi gözükse de çeviri söz konusu olduğunda herhalde basit bir şey değil değil mi? Çünkü bir anlamı çevirmek hakikaten zor. Nedir deneyimleriniz? Nasıl oldu? Nasıl başladınız? Oradan başlamak isterim. Evet bu basit. Yani, Almanca'dan Türkçe'ye çeviri kolay mı zor mu diye bir soruya tek bir kelimeyle cevap verilemez. Bu biraz... Ee, çevirinizin hangi işlevi yerine getireceğine bağlı. Yani e, bir günlük gazetede bir günlük e, çıkıp sonra kaybolacak bir metne verdiğiniz emek başkadır. Ee, yani kitap çıraflarına girip e, belki şu, talihiniz varsa on yıllarca e, okunacak bir çeviriye verilen emek başkadır. Aynı şekilde e, yazar Çevirdiğiniz yazar bu metne ne kadar özenmiştir, e, ne kadar özenmemiştir bu da e, çok önemli. Yani ben e, bu gibi soruları hep bir işlevle yapılacak ürünün e, yayılacağı e, yerlerde, coğrafyada diyelim, e, nasıl bir işlev kazanacağına e, bağlı olarak görmek isterim. O bakımdan e, tek bir cevap mümkün değil. Şimdi bunu özellikle başlayın? bunu özellikle sordum çünkü çeviri deyince bizim okurumuzun zihninde e, çok e, böyle motomot yapılan bir işmiş gibi algılanıyor. Yani bir kurguyu e, çevirmekle e, aslında yani çeviri bile anlamını çok karşılamıyor Yeniden inşa etmekle e, kurgu dışının arasında bir temel farklılıklar var, değil mi? Ee, evet, burada evet. E, burada en temel farklılık nedir sizce? Yani bu hani, zorluk, kolaylık meselesinden öte aslında anlaşılabilirlikle, işte e, yeniden inşa ile, o anlamı inşa etmekle doğrudan alakalı. E, neler söylersiniz aradaki farklı ilgili? Önemli olan belki hatta her e, çeviride, yani dediğim gibi bir günlük gazetede bir gün görünüp sonra kaybolacak bir metin de olsa, özellikle, Çeviri e, ayrıntıları e, önemseyen bir iş olmalı. E, yani olabildiğince e, kaynak metnin e, anlamına, bütünlüğüne e, sadık kalmalı derim. Yani çevirmenin e, şey lüksü yani bilgi yazarın verdiği bilgiyi eksiltme ya da artırma e, lüksü e, yoktur diye düşünüyorum ben. Onun için her çevirinin e, kaynak metne karşı duyarlı olması gerekir. Her çevirinin bu metnin kaynak e, metindeki pardon kaynak dildeki işlevine karşı duyarlı olması gerekir. E, Tabii ayrıca e, hedef dilde, yani Türkçe'ye çeviriyorsak Türkçe'de hangi işlevi alacağına karşı duyarlı olması gerekir. E, bunları göz önünde tut, bulundurduktan sonra sanıyorum çok büyük yanlış yapılamaz. E, burada tabii e, Türkiye'deki okurlar sizi e, çevirlerinizle e, hatırlıyor. Walter Benjamin e, çevirinizle, Kandinsky çevirinizle e, değil mi? Burada bunları çevirirken elbette hedef dile uyarlama söz konusu, hedef dile uyarlıyorsunuz. E tabii sizin için mesela şöyle yorumlar yapılıyor. Yani çeviride, Türkçe çeviride devrik cümlelerin padişahıdır, üstadıdır deniliyor. Ne dersiniz? Hakikaten o anlamı devrik cümlelerle mi buluyoruz? Hayır, buna bu söylediğinize çok şaştım çünkü ben devrik cümleden e, hiç hoşlanmam diyebilirim belli bir bağlamda. E, yani gerçekten şaşırtıcı bir şey oldu bu şimdi. E, şöyle devrik cümlelerin Türkçe'de belli bir işlevi vardır. Evet. Bir cümleyi söylemeye başlamışsınızdır. Bunun e, e, yani duygusal olarak içinizden gelen bir itkiyle en önemli parçalarını söylersiniz. Mesela e, zaman önemli ise e, dün yazmıştım ben sana dersiniz veya dün aramıştım ben seni, e, dersiniz. Ondan sonra gelenler özellikle cümlenin fiilinden yani yükleminden sonra gelenler bir çeşit olmasa da olur ekler gibidir. Dün yazmıştım dedikten sonra e, ben sana uzun bir mektup derseniz o, e, o bilgiler ben ve sana ve uzun ve mektup bu e, talih nitelikte bilgiler, bilgilerdir. Ben de e, çevirilerimde ha, bir de şunu söylemek gerekir. Devrik cümle e, bütünüyle gündelik dilin, konuşma dilinin, daha doğrusu konuşma dilinin bir unsurudur. Yazı dilinde devrik cümleye ben yer görmüyorum. Yazı dilinde ben e, yazarın eğer e, yani bizim dikkatimizi talep ediyorsa... Kuracağı cümleyi baştan bir düşünüp her şeyi yerli yerine oturtmasını bekliyorum. Ee, şöyle şeyler görüyorum, yani, yani çok e, sapkın bir <gülüyor> yazış biçimi olarak görüyorum ben bunu. Ee, uzunca bir cümleye girişmiş yazar ee, ve şey, hani bir iddialı, ne bileyim, sosyolojik, dil bilimsel, felsefi filan e, teorik olarak iddialı bir cümle. Cümle uzuyor, uzuyor, iki satır, üç satır. Daha sonra yüklemi görüyorsunuz, olmuştur gelmiştir yapmıştır filan arkasından bir bakıma diye bir e, ek geliyor. Şimdi kardeşimiz eğer bu cümleyi böyle e, relativize etmek istiyor idiysen, şunu baştan yazsaydın da ben de onu ona göre okusaydım olmaz mıydı? E, bu bence bir savrukluk. Yani e, şeyin... E, Biliyorsunuz Nurullah Ataç e, çok e, promote etti bu şeyi. Şimdi kemikleri sızlıyordur ben bu kelimeyi kullanınca devrik cümleyi. E, fakat bununla e, amacı Türkçenin e, konuşma diliyle yazı dili arasında e, görülen büyük uçurumu e, küçültmek idi be belki e, şeyin e, yazı dili'nin ee, aşırı e, yükünü süslülüğünü e, azaltmak gibi bir amacı vardır belki fakat e, sonunda böyle bir savrur kulağa kapı açtı Şimdi O bakımdan da, e, yani e, aslında, Ben, e, ben e, devrik cümleyi e, kişilerin konuşmalarında e, romanda iki kişi bir konuşuyorsa bu konuşmalarda kullanırım. Ama e, yazarın anlatımında e, yani bir anlatı e, eseri ise orada da bir dereceye kadar kullanılabilir diyorum. Ama e, ne bileyim düşünce yazısında e, hiç yok. Bence. Tabii tabii orada düşünce yazısında çünkü anlamı inşa ederken e, bambaşka bir yere gidiyor. E, bunu zaten e, ö, edebiyat için... E, iki üç e, e, okurun e, yorumu olarak sormuştum. Şimdi burada bir de e, bu hedef e, dil meselesini e, hedef dil meselesi hakikaten önemli. E, Almanca'dan Türkçe'ye e, çevirler yapıyorsunuz. E, burada e, Türkçe'den Almanca'ya meselesine birazcık açmak istiyorum. E, genellikle çevirmenler e, o ana dili olduğu dili dile e, çeviriler yapıyorlar. E, burada e, Türkçeden Almanca'ya mesela e, Almanca'ya çevirilerde e, nasıl bir durum var? Çünkü e, biz bugün e, birazcık şu gerçekliğimizi e, kaybetmiş durumdayız. Yani e, Türkçe yayınlanan eserlerin <gülüyor> bir biçimde takip edebiliyoruz ama e, Türkçeden farklı dile e, çevirilen eserlerin neredeyse e, takip edemiyoruz. E, burada Türkçeden Almanca çeviriler ne durumda, Türkiye'de üretilen edebiyat ürünlerinin durumu nedir, bununla ilgili en azından kendi adıma merak ettiğim şeylerden bir tanesi. Ben kendi payıma, benim ismimi de bazı çevirilerde görürsünüz, Türkçeden Almanca'ya yapılmış çevirilerde ama hiçbir zaman yalnız göremezsiniz. Ben o çevirileri hep bir ana dili konuşanı ile beraber yaparım. Ee, bu da çoğunlukla şimdiye kadar Christina Tremel-Turan oldu. Ee, şöyle çalışıyoruz. Ee, ben çeviriyi yapıyorum ama bu tabii kaba çeviri oluyor. Sonra e, e, iki kişi tekrar veya tekrar tekrar e, üzerinden geçiyoruz bazı yerleri benim açıklamam gerekiyor. İşte bu kısaca şöyle böyle böyle denmiş ama bunun arka planında da şu şu var. Ona göre bir çözüm buluyoruz. Ya başka bir ifade bulunuyor ya açıklayıcı bir çeviri oluyor orada ya belki de dipnot düşmek gerekiyor filan. Çalışma yöntemi böyle. Ben ana dilli yetkinliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. En azından benim Almanca bilgim her ne kadar işte Türk okullarında 11 yaşından itibaren, orta birden itibaren Almanca öğrenmiş olsam da hiçbir zaman o şeyden işte ne derler hani ana kucağından öğrenilen yetkinliğe kavuşabileceğimi sanmıyorum. Hiç yapmıyor değilim. Daha çok kullanımlık çeviriler, ne bileyim bir şey, ilaç. Kullanma kılavuzu filan çevrilmesi gerektiği zaman onu bazen, Gerçi Türkçeden Almanca'yı o da pek olmuyor, daha çok ters yönde oluyor. Ama yani tek Türk e, kullanımlık çevirileri e, ana dili konuşanı e, e, danışmadan yaptığım oluyor. Edebiyatta tabi e, bu yapılamaz. Onun e, hatta ben şunu söyleyeyim, bir ana dili Konuşanın bir Alman, saf Alman, saf kan diyecektim neredeyse <gülüyor> dil olarak <gülüyor> evet dil dil kanı bakımından özbe öz Alman olan bir çevirmen bile e, ben bunu çevirdim işte noktasına virgülüne kadar tamamdır alın e, matbaaya verin diyemez dememeli dedirtmezler zaten Alman yayın geleneğinde. E, Lektor dedikleri onların editörlük geleneği çok kuvvetlidir. Ee, o yani iyi bir yayın evi ise böyle merdiven altı yayın evi değilse bir e, hatta şeydir rastlamıştım ben ilk defa e, Zürich'teki Unions Ferlak'ın e, Türk e, neydi dizinin adı? E, Türk İşe Bibliotek Türk Kütüphanesi diye 20 e, ciltlik bir e, dizisi oluşmuştu. Burada yine bir yönetimi e, yöneticisi ya e, e, Laites e, şöyle demişti biz çift e, editöre veriyoruz. Yani çeviriyi bir kere Türkçeden yapılmış bir çeviri ise e, Türkçe bilen bir editör gözden geçiriyor. Yani aslına uygunluk, işte eksiksizlik filan bakımından sonra bir de özellikle Türkçe bilmeyen bir editör bunu elden geçiriyor. O da şimdi çeviri yaparken şu olabiliyor. Dili biliyorsanız, kaynak dili biliyorsanız ister istemez o dile özgü bazı ifade biçimleri sızabiliyor. Evet, evet. Ve e, birinci editörde bunları görmeyebiliyor. O da çünkü iki dili biliyor. Ona, ondan da, ona da çok olağan görünebiliyor. Ama e, yayın evinin amacı mümkün olduğu kadar... E, böyle yabancılıkları, egzotizmleri barındırmayan bir metin elde etmek ise e, e, Türkçe bilmeyen bir editöre veriyorlar e, metni. Tabii. Tabii bu da tartışılır. Tabii. Şeyi istiyor muyuz <gülüyor> mutlaka? Kaynak dilden hiçbir iz kalmasın. O dilin sesinden, onun yabancılığından, egzotizminden bir şeyler kalmalı mı kalmamalı mı? Şeklinde bir soru ortaya atılabilir. Sözünü ettiğim yayın evinin politikası kalmaması yönündeydi. Burada zaten bir müthişte bir tartışma var bu çift dillilik üzerine evet. çevirilerde ne kadar aslına sadık kalacağız. Bir akımda diyor ki önemli olan anlamdır. Anlam her dilde yedelen inşa edilir diyor ve işte çevirmen aynı zamanda o dilde söyleyenidir diyor. Hakikaten de bu tartışma da e, keyifli bir tartışma aslında. E, çeviriyi e, bilgi sosyolojisinin e, alanına götürüyor en azından. Ve dil felsefesi e, tartışmalarının e, belki de işte o yapsalcı geleneğin bile e, sıklıkla geleneğini geleneğin, yapsalcı geleni tartıştığı bir bağlama götürüyor bize. Tevfik Bey, burada bir e, müzik arası verelim. E, aradan sonra e, sizi hazır e, bu İstanbul Peleşik meselesiyle e, e, tanıdık e, yüzde de görüştük. Bu Almanya'daki e, Türkiye kökenliler, Türkiye'deki üretilen edebiyat e, meselesi üzerinde birazcık daha e, birkaç önemli sorun var. Onlarla devam edelim isterseniz. E, açık haydi dinleyicileri e, Little Joy with French diyecek. Açık radyo dinleyicileri 95.0'da Dünyayı Okumak'ta e, Little Joy'u e, Joy'a ses e, dinledik, kulak verdik. E, e, bugünkü konuğumuz hep yazar e, konuğumuz olmuyor. Böyle arada e, farklı konuklarımız oluyor en son e, e, o Hampum'un ve e, Spatur'un e, fasce çevirmenini konuk etmiştik. E, yine e, bugün de e, Al, e, Almanca'dan Türkçe'ye çevirileriyle tanıdığımız Tevhik Turan e, konuğumuz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Tevhik Bey burada çeviriyi konuşuyoruz ama e, diğer taraftan da bu çift dillilik meselesi de e, aslında e, sadece edebiyat için değil, aynı zamanda e, dil öğretimi için, aynı zamanda... E, Almanya'da yaşayan e, Türkiye kökenlerinin aidiyet, e, işte vatandaşlık süreçleri e, topluma uyum açısından e, tartışma konularının başında geliyor. E, burada e, bunu konuşurken... E, e, Almanya'daki Türkiye kükenler, e, Türkiye'deki e, üreten edebiyat eserlerine yani deneme olsun, roman olsun, kısa roman olsun bunlara e, ilgi düzeyleri nasıl? Yani o e, Türkiye'den elbette farklı o keyif alma e, düzeyleri nasıl? Şimdi başlangıçta kısaca değinmiştiniz. E, bizim bir de yayın evimiz var. E, bu yayın evini kurarken bir Başta niyetimiz zaten şeydi, yani Türk dilinin eğitimi, Türkoloji konularında e, kurgu dışı e, kitaplar yayınlamaktı. Ama sonra Türk Edebiyatı'na da girdik. E, bundan, e, yani buna cesaret duymamızın bir e, sebebi de e, şöyle bir güven olmuştu. E, Türkiye'de kökenliler e, Almanya'da bu arada ikinci üçüncü kuşak e, olarak yaşamaya devam ediyor, çoğalarak yaşamaya devam ediyorlar. E, öbür e, e, öbür ülkelerden İtalya, İspanya e, gibi ülkelerden gelen e, konuk işçilerin sayısı azalırken, Türklerin sayısı çoğalıyor Almanya'da. E, demiştik ki. Bu insanların ikinci, üçüncü kuşakları e, maalesef Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenme e, şansı da pek verilmediği için kendilerine. Yani bu iki dillik alanında Almanya'da büyük bir e, gerilik var. E, bu insanlar demiştik, e, bu insanların özellikle kültüre yakın olanları e, Türk edebiyatını hiç Almanca çevirilerinden tanımaya başlıyor. E, Gayret gösterecektir. Böyle bir talep doğacaktır dedik. Fakat e, şöyle de bir şey var. Bizim yayın evi Almanya'da e, bu işçi göçünden sonra kurulmaya başlanan, kurula gelen e, Türk kökenli yayın evlerinin ilki değil. Sonuncusu da değil. Bu arada Ararat, belki Ararat'tı ilki. Evet. Ararat'ta büyük bir girişim olarak Berlin'de başlamıştı. E, sonra birçok yayın evi, İrili İrili ufaklı demeyeyim, iri yayın evi yoktur bunların arasında. Evet. İşte en büyük e, dağyeli ve e, ararat olmuştur. E, bunlar birer birer kapandı, dağyeli sonra tekrar açıldı filan. Fakat e, bu yayın, yayın evlerinden, 80'lerde, 90'larda aktif olan yayın evlerinden hiçbir şey kalmadı geriye. Bunun da sebebi, böyle bir iyi niyetin, yani şeyler diyelim, aydınlar, işte yayıncılar, yazarlar, çevirmenler olarak orada yaşayan kişiler arasında böyle bir iyi niyet var. Biz Türk Edebiyatı'nı burada tanıtalım. Bunu da en çok bizim memleketten gelen insanlar, gençler okusun, okur belki diye bir ümit var. Fakat bu hiçbir şekilde gerçekleşmiyor. Bu yayın evlerinin hepsi dediğim gibi küçük ölçekli yayın evleri. Bu da işi zorlaştırıyor çünkü... Ee, i̇ki sebepten bir kere öyle büyük büyük gazete ilanları e, veremiyorsunuz. Ee, şeyin e, gücünü aşıyor yani e, Almanya'nın çok okunan gazetelerinden birine bir gün olsa bir günlük e, e, bir kampanyayla bir e, reklam e, verecek olsanız o, o kadar büyük bir para tutuyor ki o parayla bir kitabın baskısını mesela e, organize edebilirsiniz. E, o bir. ikincisi bu. Ee, Almanya'da kitap e, piyasası, kitapçı dükkanları buraya göre çok daha gelişmiş. Her e, semtte bir kitapçı var ee, ve hatta Almanya'da e, kitapçılık meslek okulu diye başka belki hiçbir yerde olmayan bir okul da vardır. Almanya'da kitapçı dükkanları korunur e, şey vardır, sabit fiyat e, sistemi vardır. Yayıncı kendisi bile e, üst fiyatının altındaki. Fiyattan kitap satamaz. Fakat bu pek sayıca, pek çok olan kitapçı dükkanlarına girdiğiniz zaman sizin bin bir emekle yayınladığınız, ne bileyim, Behçetçiliğin hikayelerini <gülüyor> ortalıkta göremezsiniz. Masaların üstünde veya vitrinde göremezsiniz. Onu bırakın rafta da göremezsiniz. Ama eğer o niyetle, o kitabı alma niyetiyle girmişseniz oraya kitapçıya söylersiniz, ertesi gün getirir yahut üç gün sonra gelir. Şimdi, ee, şimdi Tevfik Bey, doğru mu anlıyorum? Şimdi Türkiye'den baktığımızda, hani edebiyatı, işte okurun hayal gücünü, işte empati yapma becerilerini güçlendiren bir şey olarak değerlendirdiğimizde, yani bir taraf edebiyatını, hani, zihinde bir e, kolektif viteyi de üretiyor ve e, toplumun sembolik inşasının da bir bağlamı. E, o zaman Almanya'daki Türkiye kökenler RIN e, edebiyatla olan ilişkisi e, şöyle bir e, gerilimi doğruyorum. Yani e, baktığımızda da e, e, Türkiye gündemini sıklıkla e, takip eden işte o Türkiye vurgularını birçok yerde gördüğümüz e, Alman e, yurttaşlarından da bahsediyoruz. Yani bu edebiyat alanı burada bir kesim kesilmiş ee, ve yani daha çok medya, e, sosyal medya üzerinden mi bir e, o zihinsel ilişki var? Evet, evet, öyle denebilir. Yani, e, Türk kökenliler içinde belki iki e, grup var. E, birisi e, birinci grup e, Türkçe'yi belki ileri bir yaşına kadar Türkiye'de öğrenip e, gitmiş. Dolayısıyla Türk edebiyatını da Türkçe olarak izleyenler var. İkinci grupta Türkçe'yi sonradan edinmiş ya da hiç edinememiş Türk edebiyatını Almanca çevirilerden izlemek durumunda olanlar var. Ki o kesim içinde yani bunlar eğer edebiyat meraklısı ise, eğer Alman dilinde Alman edebiyatını ve başka edebiyatları izliyor ise bu kesimin ne kadar Türk edebiyatını Almanca çevirilerden izlediğini bilemiyorum. Çok güvenemez oldum o eğilime. Yani burada aslında Ona... Tabi burada aslında tartışma işte çok dililik tartışmasına dönüyor. Ben de şu anda sizin yavaşlığın keşfi kitabınızı çevirisini yaptık. yavaşlığın keşfi kitabını okuyorum. Programında programında sonuna geldik. Umarım yani daha ilerleyen programlarımızda bu çok çok dililik meselesine. E, birazcık o e, yurttaşlık toplumsal aidiyet uyum üzerinden de e, değinebiliriz. E, emeklerinize sağlık Tevfik Bey. E, Sayenizde e, Türkiye lokur birçok e, Almanca e, metinle, metni okumak fırsatına erişti. E, programa katıldığınız kat, için çok teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. Ben de size teşekkür ederim. Hoşçakalın. Çok teşekkürler Tevfik Bey. Ee, evet, Açık Arda dinleyicileri 95.0'da e, Açık Dergi içerisindeki Dünya Okumak programımızda yıllık rutinimiz olan e, çevirmen konumuz e, Açık Arda dostu olan Tevfik birlikteydik birlikteydik. Birazcık çeviri meselesini e, birazcık edebiyatı konuştuk. Bir sonraki programda farklı e, konularla görüşmek üzere iyi haftalar.